Dördüncü Mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Kıymeti çok büyük olan Ramazan ayının üstünlüklerini ve hakikati Muhammediye'yi bildirmektedir. Hizmetçilerinizin en aşağısı olan Ahmet, yüksek katınıza sunar ki, çok zamandan beri yüksek kapınızın hizmetçilerinin hallerini bildiren Mübarek mektubunuza kavuşmakla şereflenemedim. Gözlerim yoldadır. Mübarek Ramazan ayının gelmesi hayırlı olsun. Bu ayın Kur'an-ı Kerim ile tam bağlılığı vardır. Bu bağlılıktan dolayı Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başladı. Bakara suresinin 185. ayetinde Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi. Buyuruldu. Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın zatının ve şuunlarının bütün kemallerini kendinde toplamıştır. Asıl dairesinin içindedir. Ona hiçbir zül yaklaşmamıştır. Kabiliyeti ule, onun zillidir. ramazan ı Şerif ayının Kur'an-ı Kerim ile bağlılığı olduğu için bu ayda bütün hayırları ve bereketleri kendinde toplamıştır. Bütün bir yıl içinde, herhangi bir yoldan, herhangi bir kimseye gelen, bütün hayırlar ve bereketler, bu çok kıymetli ayın bereketleri denizinden bir damla gibidir. Bir kimse bu ayda kendini toparlarsa, bütün yılı iyi olarak geçer. Bu ayı kötülükle geçirirse, bütün senesi kötü geçer. Ramazan-ı Mübarek ayı, Bir kimseden razı olursa o kimseye müjdeler olsun. Bir kimseye gücenirse bereketlerinden ve hayırlarından pay almazsa o kimseye yazıklar olsun. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek aslın bütün kemallerine ve zillin bütün bereketlerine kavuşmak için olabilir. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'e hatmeden kimsenin bereketlerine kavuşması, hayırlarından pay alması umulur. Bu ayın günlerinin bereketi başka, gecelerinin hayırları başkadır. İftarda acele etmenin ve sahuru geciktirmenin, böylece gecesiyle gündüzünün tam ayrılmasının sünnet olması bu incelikten ileri gelebilir. Yukarıda söylediğimiz kabiliyeti ulaya Hakikati Muhammediye de denir. Ala mastari es-salatu ve's-selamu tahiyye Bu bütün sıfatları bulunan kabiliyeti zat demek değildir. Büyüklerden birkaçı böyle demiş ise de öyle değildir. Zat-ı ilahinin ilm itibarının kabiliyetidir ki Kur'an-ı Kerim'in hakikati olan zatın ve şûnlarının kemallerinin hepsine bağlıdır. Sıfatlara bağlı olan, ve zat ile sıfatlar arasında bir geçit olan, kabiliyeti ittisaf, ondan başka bütün peygamberlerin hakikatlarıdır. Alâ nebiyyina ve aleyhimü ve teslimat ve tahiyyat. Bu kabiliyet, kendisinde birçok, İtibarat bulunmak düşüncesiyle birçok hakikatler olmuştur. Hakikati ı Muhammediye olan kabiliyet, kendisinde zırliyet bulunmakla beraber sıfatlara benzemez. Zatı ı İlahi ile arasında hiçbir perde yoktur. Muhammedi yaratılmış olan evliyanın hakikatleri, zatı ı İlahî'nin ilmi itibariyle olan kabiliyetleridir. Bu kabiliyeti Muhammediye, Zât-ı ile o çeşitli kabiliyetler arasında bir geçittir. Bu kabiliyeti onlardan birinin adı da verilir. Çünkü bu kabiliyet sıfatlara yakındır. Sıfatlarda olan ilerleme, bu kabiliyete kadar olur. Bunun için bu kabiliyete, Hakikati Muhammediye denilmiştir. Bu kabiliyeti ittisaf, Gözden hiç yok olmadığı için buna o kabiliyetlerin de ismi verilmiştir. Çünkü hakikati Muhammediye arada hep perdedir. Kabiliyet-i Muhammediye zat-ı ilahi de bir itibardır ve salikin gözünden yok olabilir. Yok olduğu da bilinmektedir. Kabiliyet-i da itibar ise de arada geçit gibi olduğundan Sıfatlar gibi zattan başka ayrıca vardır ve gözden yok olamaz. Bunun için bu perdenin aradan hiç kalkmadığını söylemişlerdir. Asl ve zilli bir arada toplayan makamın böyle bilgileri çok gelmektedir. Bunların çoğu kağıt üzerine yazıldı. Makamı ı Kutbiyet, zil makamının bilgilerinin inceliğinin kaynağıdır. Ferdiyet mertebesi zıl dairesinin marifetlerinin gelmesine vasıtadır. Zıl ile aslı birbirinden ayırmak bu iki nimete kavuşmadan olamaz. Bunun içindir ki büyüklerden çoğu kabiliyeti ulaya tayyun evvel diyorlar ve zattan ayrı değildir diyorlar. Tecelli-i zati bu kabiliyeti görmektir diyorlar. İşin doğrusu bizim bildirdiğimiz gibidir. Allahu Teala işin doğrusunu doğru olarak bildirir ve dilediğini doğru yola kavuşturur. Yazmak emrolunan şeyleri bitiremedim. Yazılanlar öylece kaldı. Bu duraklamanın hikmeti acaba nedir? Mektubumu sıkılmadan daha uzatmak edepsizlik olur.